Oh yeah. ikaste Merhaba kainat, bugün 16 Mart, Çarşamba, yıl 2011, ay 3, gün 75, Kasım 129 1432, Hicri-i 11, 1427, Rumi Mart 3 İstanbul'un işgali faciası, 1920 Sırbistan'a NATO bombardımanının başlaması Günün dörtlüğü Alıştım her yıl baharı dört gözle beklerim Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında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 İşgalin bin bir tazikeyi ve fedakar ve vatanperver İstanbul halkını sindirememiş, Kurtuluş gününe kadar mücadeleden vazgeçirememiştir. Yemek listesi: gün 75, sebze çorbası, etli yaprak dolması, salata, un helvası. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Onun Açık Gazetesi açıldı haftanın 3. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Temmette bir günaydın diyelim. Ölümü 16 Mart 1970. Kendisi 24 yaşında. Hayata veda etmiş genç bir sol şarkıcısı. Hep genç kalacak ve özellikle de Motown grubun içinde Marvin Gaye ile beraber yaptığı duetlerle çok önemli bir yer tutuyordu müzik dünyasında ama genç, çok genç yaşta. Hatta Marvin Gaye'in kolları arasına düşerek bir konser sırasında ilk krizi geçirdi. Sonradan da beyin tümörü olduğu anlaşılarak 1970 yılında da. 24 yaşında hayata veda etti. Onun Marvin Gaye ile birlikte söylediği The Onion Song yani soğan şarkısını dinleyerek onu anmış olduk. Evet bugün haberler dünyada çok <gülüyor> oldukça hiç karartıcı bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Japonya'da şeyler de çekildi. Son kontrol ilgilenen 50 kişi vardı. 50 kişi. Onlar belki duruyor mu bilmiyorum ama. Yok onlar da geriye çekildi. Evet yani evet. Bütün Japonya'da ee... nükleer faciaya doğru tabii sağlıkları konusunda henüz yorum yapmak için erken ama çok ciddi oranda radyasyona maruz kalarak geri çekildiler. Evet ve bütün dünyanın da aslında gayet kaygıyla izlemesi gereken belki Türkiye'de bazı kişiler hariç, bazı onlara da geçer sonra bazı yerlerde bazı insanlar dışında kaygı uyandıran bir olay bu. Ve nükleer krize doğru gidiyor. Üç büyük patlama, bir de büyük yangın oldu. Yüz binlerce kişinin de tahliye edildiği fakat tahliye planlarının yetersiz olduğu söyleniyor. Japonya'da nükleer santraller tahliye edildi. Bir de onunla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey, Çernobil seviyesine de çok yaklaşmış olduğu belirtiliyor gazetelerde. Bütün dünyadaki ajanslarda ve açığa çıkmış olan çubuklar, tükenmiş çubukların suyla da ilişkileri kesilmiş olduğu için çok tehlikenin artmakta olduğu söyleniyor. Dünyanın dünyada en acayip laflarından biri de var, ona da geçeceğiz Hükümet sözcüsü gerekirse Amerikan ordusundan mükleer felaket önlemek için yardım alacağız demiş. Ne demek olduğunu anlamadık. Dinleyicilerle beraber konuşur tartışırız. Evet, baş, dünyanın en ilginç laflarından birini de Başbakan Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda Rusya girişine çıkmadan söyledi. Riski olmayan hiçbir yatırım yoktur. Evinize ay gaz tüpü de o zaman koymamak gerekir. Diyor. Takvim yürüyor diyor yani nükleer santrali yapacağız diyor Almanya'da ve İsviçre'de durdurulmuşken üstelik bu. Rusya'dan da nükleer güvence istemiş olduğu haberi var. Bu en önemli haber e, durumu bu tabi ve uzun sürede olmaya devam edecek on binlerce kişinin de kayıp olduğu Feci bir durum. Bütün borsalarında, piyasalarında çökmüş olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi, Rusya gibi birçok ülkede nükleer enerjinin tekrar sorgulanmasına yol açmış durumda. Onun dışında halk ayaklanmalarının yaşandığı Libya'dan haberler var. Gaddafi güçleri. Orta Doğu'dan haberler var. Zaman kazanıyor. evet. Libya'nın kuzeydeki Avrupalı komşularından bazı haberler var. Evet. Esas olarak bunlar üzerinde duracağız. Bir toplu mezar daha iddiası geldi Türkiye'den ve eylemsizlik kararının sona erice 21 Mart tarihi yaklaşırken Şırnak'ta bir operasyon düzenlendiği haberi de var. Bunlar üzerinde de duracağız. Bir de bedelli askerlik filan üzerinde Ak Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı konuşmalar var. Onlardan da kısaca bahsetme fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Peki özet aşağı yukarı böyle bir özetle girebiliriz. Şimdi dönelim ne oluyor? Evet çok yüksek seviyelerde radyasyonun Fukushima nükleer reaktöründen sızdı. Artık kesin. Evet, dün e, akşam Türkiye saatiyle saat 11'e çerek kalı 22.45'te e, içinde faal yani şu anda faal olmayan ama e, kullanılmış yatık e, pardon e, yakıt e, şeylerinin bulunduğu çubuklarının bulunduğu dört numaralı reaktörde bir patlama daha meydana geldi. Bir süre yangın oldu ve daha sonra e, yangın söndü. Ama bunu e, takiben radyasyon seviyelerinin saatte bin e, milisiverte kadar çıktığı ölçüldü. Bu da şu demek yani bu derecede, bu büyüklükte bir radyasyona maruz kalan insanlar oracıkta ölebiliyor. Yani bir normal bir insanın bir yıl içinde maruz kaldığı radyasyon oranı iki, üç milisivert cevi, e, seviyesinde. Evet. Radyasyon sızmaları çok e, büyük çapta insanların da tahliye edilmesine ulaştı. Şimdi tabii durum şöyle. Bunun Çernobil'e yaklaşıp yaklaşmadığı tartışmaları var. Şimdi Türkiye'deki de şöyle bir bakacak olursak bir gazete hariç hemen hemen hepsinde önemli bir korku olarak belirtildiği görülüyor. Haber Türk gazetesinde yok Japonya ile ilgili birinci sayfadan hiçbir şey yok sadece Başbakan Erdoğan'ın o son derece tuhaf konuşması var nükleer santral riskliyse eve tüpte koymayalım gibi yani o da nötr bir action, şekilde verilmişti nötr verilmiş yani şüphesiz ki şey Haber Türk bu konuyla ilgilenmiyor bu korkuya kapılmış değil sebebi de acaba sahibi Ciner Holding'in e, Atom Stoy Export'la birlikte ihaleye girmiş olması mıydı? Yok ya öyle bir şey Nükleer Yok. santral yapma ihalesine girmiş olması mıydı diye düşünüyorum. Yoksa niye vermesin e, bu koca gazde? Haber yetişmemiştir. Evet tatlı sesle ilgili sağlık tablosu ile ilgili haberler var. Eroilmen İlmen çocuklar haberi var. Tüsiyat başkanı Boyner'in konuşması var. filan. Neyse. Ee, onun dışında dünyanın yani bir korku şeyi var. Mesela Radikal Gazetesi'nde Çernobil'e bir kaldı şeklinde verilmiş. Çünkü böyle de bir seviye. Evet. Yedi e, seviyeli bir skala. Benim anladığım kadarıyla bahsedilen Çernobil bunun en üst. İşte yedinci dereceden bir nükleer imiş. Japon hükümeti daha düne kadar bunun dört e, seviyesinde bir artık kaza mı nasıl değerlendirilir bilmiyorum olduğunu iddia ediyordu. Ama Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı e, başkanında bunun altı seviyesinde olduğunu söylemişti falan filan. Şimdi bugün e, belirsiz de ben bana biraz şey geliyor bu tartışma genel olarak çok kısır geliyor. Yani e, radyoaktif bir sızıntıdan radyoaktif bir kazadan bahsediyoruz apaçık oradaki reaktörlerde işte patlamalar oluyor, sızıntı oluyor, bir kısmının havaya karıştığı falan. Bunlar tartışılırken işte daha Çernobil seviyesine değil. Falan. Evet, bir adım sonrası Çernobil e, asıl başlığını merak... mesela birçok şeyde görebiliyoruz. Yani zamanda da, vatanda da motamo, yani kelimesi kelimesine aynı şey konmuş. Bir adım ötesi Çernobil. Sanki Çernobil yeryüzünün en büyük yani bir asıl felaket bir adım so Şu anda felaket yani. yaşanıyor. Yani evet. e, bu konuda sanki bir yanlış algılama var. E, felakete doğru gitmiyoruz. Onun korkusu yok. Zaten içindeyiz. İçindeyiz. Üstelik de Çernobil'i de katlaması hatta hormonlu Çernobil diye tarif eden önemli şeylerden biri. Yani doping almış bir Çernobil etkisi olabilir diye çok önemli uzmanlarından biri. Amerika'dan ve Japonya'yı da daha yeni ziyaret etmiş olan bir Arne Gundersen'le yapılmış bir mülakatta var. Yani durumun gerçek bir nükleer faciaya dönüşmesi eğer hala dönüşmediyse an meselesi diyebiliriz. Çünkü artık son işçilerin de oradan çıkmasıyla beraber soğutmak üzere ordu deniz suyu hiç denenmemiş şeyler de denediler zaten. Deniz suyu zaten kendisi de son derece koroziv bir ...asiditesi olan bir şey... ...ama işte havaya temasından çok daha... ...az tehlikeli diye... ...onunla deniz suyu kullanıyor... ...bir de asit borik kullanıyorlar... Bo ...boron asidi... ...fakat bunları da yapacak kimse kalmadı... ...şimdi ne olacak... ...tamamen hüday bir hale getirildi... ...kendi kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Arne Gündersen şey diyor bu konuyla ilgili... ...eğer Japonya'da olsaydım... ...en azından çocukları reaktörden... E, ...en az 50 km daha uzağa götürdüm... ...çünkü vücutları daha hızlı büyüdüğü için... E, ...hücreleri radyasyon hasarına çok daha... E, ...duyarlı diyor... ...yani orada çok ciddi bir radyoaktif serpinti... ...veya sızıntı olduğunu... ...böylece teyit etmiş oluyor... Bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili olarak evet, yani Tepco şirketinden bir açıklama var. Öyle Bu, mi? Evet, e, santrali e, yöneten veya işte işleten diyelim e, Tokyo Elektrik Şirketi Tepco e, şöyle bir açıklama yaptı. İşte son işçiler de geri çekildikten sonra artık havadan helikopterle işte su veyahut e, yangın söndürücü köpük dökmek gibi bir şey deneyebiliriz. Yöntem deneyebiliriz. Evet, Çernobil sırasında da son derece cesur kahraman pilotlar dalış yaparak o çimento işte toprak ne bulurlarsa eriyen. O koruma tamamen kırılmıştı çünkü Çernobil'de ve kalbi eriyordu. Erimeyi durdurmak için işte tepeden şeyler attılar aynı şekilde helikopterlerle ve uçaklarla fakat tabii hepsi öldü. Tamamı öldü bildiğim kadarıyla o pilotların. Ee, bunun e, gidebilecekler mi yapılabilecek mi bilmiyorum ama şu anda tamamen artık doğanın kontrolüne yani insanın e, sınırsız budalalığının göstergelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Yani doğayı kontrol etmek gibi bir iddia sıfırlanmış durumda çünkü tamamen kontrolden çıkmış bir durumla karşı karşıyayız sadece kontrol ediyormuş gibi yapabiliyor insanlar bunu. Yani bir, iki ve üçüncü Tabii şeyde de daha fazla Yani Çernobil'e göre daha fazla Birim var Nükleer birim var, santral var Yani bu aslında 60 kişiden Başka kimsenin bırakılmaması Tamamen canfur Herkesin can kurtaran Filikalarına gitmiş olduğunu Gösteriyor diyor aslında Gundersen Arne Gundersen Dördüncü ünitede işte zaten bir de şeyden bahsediliyor ki çok önemliymiş o. Yakıt havuzlarından ve yakıt havuzlarının ısınması da çok, çok çok daha tehlikeli bir şey. O yüzden işte zaten muazzam önlenemeyecek bir radyasyon yayılmasından bahsediyorlar. Tarihin gördüğü en büyük felaket olabilir bir de mesela zirkonyum oksit diye bir şey varmış reaksiyonla giriyorlar yani yakıt o kadar sıcak olduğu zaman kimyasal olarak suyu ayırıyor oksijen ve hidrojene ve yani bayağı su molekülünü para, paralıyor o zaman da hidrojen ve oksijene ayırıyor o hidrojen de birikiyor ve patlamalara yol açıyor yani bunu önlemek için de mesela elle vanaları kapatmak gerekiyormuş ama şimdi onu yapacak kimse de kalmadı normal olarak veya 800 kişi orada kolay bir iş sadece şey yapmıyordu diyor yani masa, masa başı işi yapmıyordu demiş. Çok önemli, kritik bir iş yapıyordu o 800 işçi. Şimdi boşaltıldı 750'si diyor. Ben orada çalışan işçilere de acaba doğru bilgi verilip verilmediği konusunda bazı şüphelerim var yani. Onu da işte tamam çok kahramanca bir iş yapıyorlar belki ama kendilerine gerçekten doğru bilgi veriliyor mu radyasyon seviyeliyle ilgili onu da çok merak ediyorum e, e, bu da önemli çok önemli şimdi o konuda da Green Action in Kyoto diye bir grubun Yeşil Eylem Kyoto Yeşil Eylem grubunun temsilcilerinden biri Aileen Miyokosmes diye bir hanımla yapılmış bir konuşma var Demokrasi Now'da ve bunun diyor kitapta kuralı yok diyor yani Tahliye yapılıyor diyor ama Japon hükümeti sadece 10 kilometreye kadar bir tahliye planı öngörmüş. Yani B planı ve diğer planlar yokmuş. E zaten 30 kilometreye kadar olan kesimdeki insan 20 kilometreye kadar bir tahliye istediler. Gidin dediler orada. Evet bunu da ikinci da söylediler. Evet, 30 kilometreye kadar da evinizden çıkmayın. Pencerelerinizi falan kapatın. İçeri hava girmesin dediler. Halbuki ilk yapılacak şey diyor kendisi. Hem bunu Gun dersen söylüyor uzman. Hem de Japonya'da beraberce bütün yeni gezmişler daha. Bütün bu söz konusu tesisleri ve sayısız uyarıda bulunmuşlar. Hem Tepco şirketini hem de hükümete onaylamayın diye. Eksik bütün bunlar. Yani bunlar geçerli olamaz diye uyaran insanlardan bahsediyoruz aktivistlerden kitapta kuralı yok diyorlar. Yani 30 kilometrede de yetersiz değil ve onun çok ötesine gitmeli ve çok daha büyük radyasyon kontaminasyonu bulaşmasına karşı tedbir alınması gerektiğini söylüyorlar. Ve bu yıllar öncesinden beri Japon vatandaşları büyük şimdi hani çok pasif itaatkar diye adlandırılıyorlar ya sınırsız senelerdir olağanüstü bir mücadele verdiler bu insanlar diyor. Ama Sözlerini geçiremediler hükümetlere hem gizlilikle çalışan senin de demin sorduğun soruya da kısmi bir cevap olabilir yani bilgi de yeterince vermeyen müthiş bir muhalefet vardı bu hükümete karşı davalar açıldı diyor ve e, 54 şu anda Japonya'da yürürlükte olan yani geç, çalışan 54 nükleer reaktörde her bölgede vatandaşlar ...büyük oturma grevleri yaptılar... ...hukuk davaları açtılar... ...çünkü özellikle de deprem bölgesinde... ...yapamazsınız dediler diyor. Yani dolayısıyla... ...tıpkı küresel iklim değişikliği gibi... ...bunu ben söylüyorum... ...ama insan kaynaklı bir problemle... ...karşı karşıyayız diyor. Yani doğal afetle... ...insan şeyi arasında bir risk... ...anlamına geliyor bu diyor. Katiyen böyle değil diyor. Hiçbir şekilde oralara sismik bölgeleri fay hatları üzerine yapılmamalıydı diyor. Şimdi ya 30 seneden beri uğraşıyorlarmış mesela. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Neden demin sorduğum soruyu da sormuş olduğumla ilgili olarak? Çünkü bu söz konusu nükleer santralin işletmecisi birçok başka Japonya'daki nükleer santralle birlikte TEPCO şirketinin 1977 ile 2002 yılları arasında 200'den fazla defa yetkililere, hükümet yetkililerine yanlış bilgi verdiği nükleer standartlar ve kontrollerle ilgili olarak kayda geçmiş durumda. 2007'de de bununla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Ee, <gülüyor> özür diliyorum ama sonuca varılan bir şey yok. Ve bunların arasında şey de var yani hani çok ciddi tehlikelerin bildirilmemesi de var. Evet çok şey, Sabıkalı yani Evet hükümetler de sabıkalı TEPCO iyice sabıkalı Evet bu şirketler e, Aylin Miyakosmet'e soruyorlar Peki hükümetten şu anda Az bilgi geliyor diye bir kaygımız var Ne diyorsunuz diyorlar Yani ne, ne söylüyorlar Ve neyi saklıyorlar söylemiyorlar Üç, üç şey söylenebilir Demiş Aylin Miyakosmet Birincisi Hükümettekiler de kendileri de tam ne olup bittiğini bilemiyorlar. Artık kontrol kaçmış durumda diyor. İkincisi e, hakikaten kamuoyunu panik yaratmayacak şekilde yönlendirmek için de çaba harcıyorlar. Bu, bu da önemli diyor. Yani paniğe sevk etmemek çok önemli ve zaten insanlar da sakin diyor davranıyorlar ve hep böyle kalmak kalmaları en iyi yol diyor. Fakat aynı zamanda da tamamen Kesin bilgileri vermeli. Ne biliyorlarsa onu da bilmeli gerekiyor diyor. Yani bilmediklerini de söylemeli. Şu kadarını bilmiyoruz ve işte bu bilgiyi de vermiyorlar diyor hükümete. Yani hükümet aslında vatandaşları realiteden korumaya çalışamazsınız diyor. Tıpkı Türkiye'de ve başka ülkelerde de yaptıkları gibi. Yani gerçeklikten vatandaşları korumak yani şu andaki realite gerçeklik durumu çok ciddi ve emisyonlar çok daha büyük olabilir ee, şeyde Çernobil'i de geçebilir özellikle de işte bu havuzların yani çıplak hale gelmesi havayla teması tamamen çıplak kalmış şeyler o kızgın çubuklar nükleer çubuklar bazı yerlerde dolayısıyla da steroidli yani hormonlu bir Çernobil'e doğru da gidebilir diyor. Plütonyum gibi çok korkunç zehirli şeylerin çıkması durumu var. Böyle gidiyor. Öte yandan muazzam bir insanlık faciası yaşanırken herkes şöyle bir durmuş iken e, valla vicdanla da e, ak, akılla da ilişkisini azaltmış durumda olan bazı sadalar kulağımıza geliyor diyebilirim. Bir kulak verelim başbakan ne demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, yani riski olmayan hiçbir yatırım yoktur. Yani evinize aygaz tüpü de o zaman koymamak gerekir. Veya bir doğalgaz hattı çekmemek gerekir. Veya ülkeden ham petrol hattının geçmemesi gerekir. Şimdi bunlar hangisi olursa olsun herhangi bir tehditle veya saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman bunların az veya çok bir bedeli olur. Yani bunların hepsi özellikle dünyada sanayileşme olsun, dünyada teknoloji olsun modern dünyanın bütün güzelliklerinin yanında bilelim ki birçok sıkıntıları da olacaktır. Yani 8,9 büyüklüğündeki bir deprem, bırakın nükleer enerjiyi, bunun dışındaki yerlerde bile işte görüyorsunuz, televizyonlarda izliyoruz. Yani köprüler vesaire, şimdi biz köprüleri yapmayalım mı? İşte bütün o dev köprüler i̇şte gördüğünüz gitti. E şimdi bizim birinci köprümüz, ikinci köprümüz, ne bileyim, üçüncü köprü, bunlar hepsi hesapta. Bütün tedbirleri alacağız. Başbakan Erdoğan'ın bence tarihe geçecek nitelikteki e, önemde ve tuhaflıktaki konuşmasını bir bölümünü dinledik. Tam Esenboğa Hava Limanı'nda basın toplantısı düzenliyor ve bu arada şeyde de görüşmeye gidiyor Rusya'yla da anlaşma imzalamaya ve yani bir nükleer enerjiyle ilgili atacağımız adım konusunda herhangi bir askıya alma gibi bir düşüncemiz veya böyle bir takvim söz konusu değil diyor. Bana soracak olursanız, naçizane Kanatim tarihinin önemli hatalarından birini yapıyor. Yani bu aklı, rasyonel düşünceyle ve vicdanla ilişkisi kesmiş gibi görünüyor başbakan şu e, anda. Açıklamada bu arada rasyonellik de yok gibi geldi. Evet bana işte. Yani Kes, Kesilmiş e, ilişki yani. E, Onu söylüyorum. Evet tamam. Mesela köprüleri de yapmayalım mı şeklinde bir soru da vardı. Köprüyü de yapmayın da. Üçüncü evet. köprüyü de yapmayın, onu söyleyelim. Hiçbir köprüyü de yapmayın, evet. Ee, yani, tavrumar etmeyin doğayı. O ayrı. Ama bir de öte yandan şöyle bir şey var. Ee, nükleer bir sızıntıyla tüp patlamasının ne gibi benzerliği var? hani Nükleer faciadan bahsediyoruz. yani Bütün dünyada ve bir de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, riski olmayan hiçbir yatırım yoktur, diyor başbakan. Yani evinize o zaman ay gaz tüpü de koymamak gerekir veya bir doğalgaz hattı çekmemek gerekir diyor. Yalnız bu, bu ya akıl almaz. Ne, neresinden bakılacağını ve ne söyleneceğini kestiremiyor insan. Ama yani evine ay gaz tüpü koymak insanların kendi kararı bir kere. Burada nükleer santrale ilgili herhangi bir soru da sorulmadan meclisten bile geçirilmeden yapılmış bir antlaşma yani apar topar böyle yapılmış bir şeyden bahsediyoruz herhangi bir demokratik sürece uymayan dahası da yani bu bedeli az çok bir bedeli olacak modern dünyada yaşamanın diyor eee Dünyada sanayileşme, teknoloji, modern dünyanın bütün güzellikleri yanında bilelim ki birçok sıkıntıları da olacaktır. Peki o bedeli, riski e, şeyi anlatabilecekler mi? Japonya'da on binlerce, belki de yüz bine bu, ulaşacak sayıları, her şeylerini kaybetmiş. Başta hayatları, yakınlarını kaybetmiş. insanlara bunu anlatmak mümkün olabilecek mi? Ben kim böyle... ödeyecek bedeli, kim ödetecek? E, bu sorular önemli tabii bir de her şeyden önce orada. Kozmetik dünyanın içinde birçok sıkıntılar var demiş. Önemli olan fonksiyon orada denilmek istemem benim anladığım kadarıyla. Yani hani e, hala algı zaten şu seviyede bir kere e, radyoaktif vitenin ne olduğu konusunda çok ciddi bir bilgi eksikliği olduğu açık burada. Hani iki tane ağaç olsa ne olur olmasa ne olur e, şeyinde seviyesinde bir algı. E, ...anlayış var benim anladığım kadarıyla... Yani ...kozmetik bir şey olarak görülüyor o da. Evet yani bunu... ...ben böyle durumlarla karşı karşıya kaldığım zaman... ...gerçeklikle ve... ...vicdanla ilişkisi azalmış olan... ...hatta kopmuş olan... ...demeçlerle karşı karşıya kaldığım zaman... ...bunları daha da iyi... ...anlamak için bir avantajım... ...eğitimin verdiği bir avantajı kullanmaya çalışıyorum... ...kimse... ...inşallah... karalık saymaz... Ve hemen o sözü bir yabancı dil, İngilizce'ye ve Fransızca, falan çevirmeye çalışıyorum. O zaman absürditesi, derin saçmalığı daha da net olarak ortaya çıkıyor. Yani bunun bedelini, bu riski göze almak gerekir, tüp gaz diye çevirdiğiniz zaman... Yanlış anlaşmaya şey ve muhal vermeyeyim tabii bu şeyden dolayı değil. ...o dilde daha iyi anlaşılır olduğundan değil... ...aksine... E... ...anlaşılmaz olduğu <gülüyor> Anlaşılmaz için. Olduğu için evet. Yani hiç kimse anlamayacaktır bunu çevirdiğimiz zaman. Böyle dedi bir insan... ...Japonya'da nükleer faciaya... ...yani 24 saat filandan bahsediliyor... ...en fazla 24 saat içinde... ...ne Çernobil kalır ne bir şey... ...yani 1986 mıydı Ç Çernobil? Sen, 86 evet. 86'dan beri görülmüş en büyük kaza denirken... Onu çukat bekat aşmasının da saatler meselesi olduğu söylenirken ve işte o fotoğraflarda gördüğümüz kara sular altında kalmış ve bütün doğduğu, büyüdüğü, eğitim aldığı yerlerin yerle bir olmuş, yerle eksan olmuş. Ortasında oturan insan fotoğraflarının ortalıkta bulunduğu bir yerde işte bir takım değili telegraf gibi gazeteler ama bize lazım illa yapacağız da yapacağız diyenler... Dışında bir de Türkiye'de başbakan da Böyle bir konuşma yapıyor Bunu çok ağır bir bedel Yani şöyle çevirebiliriz Ne diyor kendisi Riski olmayan hiçbir yatırım yoktur Ben de şöyle çevirebilir miyiz Bir kelime şey yapalım Riski olmayan hiçbir konuşma yoktur Yani Bunun Bunların bilelim ki birçok sıkıntıları böyle konuşmaların birçok sıkıntıları da olacaktır ve bu konuşmanın güzelliğini getirirken bu güzelliğin yanında da bakarsınız birçok sıkıntılar da getirir yani bu bedeli az ya da çok ödemek zorunda kalabilecektir bence. İnşallah da öyle olur. Bu konuşmanın bedeli ağır olmalıdır yani. Evet, e, ben de kendi adıma mesela bu konuşmayı okurken başbakanın yaptığı karşılaştırmaya bir metafor aradım. Hani e, işte ay gaz tüpüyle nükleer bir patlamayı, radyoaktif bir sızıntıyı karşılaştırmasına bir metafor aradım. Ve aklıma ay gaz tüpüyle radyoaktif bir sızıntının karşılaştırması geldi metafor olarak. Yani absürlükte en üst noktayı... Zaten konuşma kendi içinde barındırıyor. Barındırıyor evet. Artık aylar değil haftalar sayıyoruz. Neredeyse kazma vurulacak. Her şey tamam. 20 milyar dolarlık yatırım başlıyor şeklinde konuşmuş. Medvedev diye bile konuşurken Rusya'ya gittikten sonra Türk Rus Türk ve Rus iş adamlarına seslenmiş. Ertelenme olmayacak nükleer santral. Bir gibi. de sanki 20 milyar do e doları e alacakmış gibi. Türkiye alacakmış gibi konuşuyor o da ilginç hayır alakası yok 20 milyar dolar bu santralin benim bildiğim kadarıyla maliyeti ve daha da yani absürditenin doruk noktalarında yaşıyoruz bir yandan Putin'de Medvedev'le kaldığı otel lobisinde de neyle karşılanmış olduğunu gördün mü resim altında Kemençe kemençeli, kemençeli evet. Evet, evet o da yani bu genel tabloyu tamamlıyor işte Peki. Bence kemençe çalınmalıydı zaten. Ama orada da mesajı vermiş başbakan. Ee, ne demiş biliyor musunuz? Sinop'ta nükleer santral yapacağız. Rize'den Sinop'tan kemençe getirdik. Mi Hayır Medvede ve nükleer enerjiden vazgeçmiyoruz demiş. Ama ancak... ...sizden ek güvenlik önlemleri bekliyoruz demiş... ...bize güvenlik evet, O da absürdütenin bir başka basamağı, evet... yani ...Rusya'nın kelin merhemi... ...vaziyetleri tamam. Ya yani ...dünyanın en gelişkin teknolojisi ve en büyük... ...depreme karşı... ...uyarıların son noktada olduğu... ...Japonya'dan bahsediyor, eski Sovyet... ...Çernobil'deki... ...o eskimiş Sovyet Tanrı teknolojisi Tanrı mı diye sonrası değil. geliyor insanın yani. Yani Rusya zaten... ...sabıkadan sabıkaya geçmiş bir ülke... E, gerek Sovyetler Birliği döneminde gerekse devam ediyor. Ya yangınları geçen yazın yangınlarında neler olduğunu nükleer büyük bir facia atlatıldı. Daha iyi geçen yaz oldu bu orman yangınlarından nükleer santralleri kapsadı. Ve sonra da haberler gelmemeye başladı. Peki, ara, araya çok girdik ama ben de e, bununla ilgili ufak bir şey yapayım. Marksist Or Org'dan aktarıyorum. E, Rusya Başbakanı Vladimir Putin... Ülkedeki nükleer santrallerin kontrol edilmesi talimatını verdi Japonya'daki şey üzerine. E, bir basamak daha patladı işte absürditede. O Ancak kontrolü... bir de yeni nükleer santral inşası planları da gözden geçirilecek Rusya'da. Ama Türkiye'dekileri gözden Tabii, geçirmiyor. Ona bence. gerek yok. 20 milyar dolarlık yatırım. Evet. Bu, bunun bedeli ve riski ağır olacaktır bence başbakana. Ee, bu konuşmanın uzun boylu daha konuşma fırsatı bulacağız ama beni e, hem rasyonel düşünceyle ondan daha çok da vicdanla olan kopukluğu doğrusu şey yaptı. Bugün Bunun yarın bir tane düzeltme konuşması gelir güzel kaleme alınmış. O zaman onu da yayınlar mıyız? Yayınlarız herhalde ama duydum en ağır konuşmalardan biri olduğunu söylemeliyim. Açık Gazete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 Lightning Hopkins'dan dinledik Los Angeles Boogie adını taşıyan bir parça blues'un Country Blues türünün önemli gitarist ve müzisyenlerinden biri burada org çalıyordu Los Angeles Boogie'yi dinleyerek dün doğum gününü kutlamış olduk 1912'de doğmuş 1982'de 70 yaşında ölmüştü önemli bir müzisyen Evet açık radyo 94.9 ve devam ediyoruz açık gazeteye nükleer facia. Yeni bilgiler de var son dakika haberleri evet, de Yeşil var. Yeşil gazeteden bir son dakika haberi geldi. Fukushima 1 nükleer santralinin 3 numaralı reaktöründe yakıtın, nükleer yakıtın mahfazasının dilinmiş olabileceğini Japon hükümet sözcüsü Yukio Edano açıkladı. Bu son derece önemli çünkü genelde açıklamıyorlar bunları evet. bugüne kadar son derece yavaş. E, hareket ettiler. Reaktörden buhar sızıyormuş şu anda. E, bu reaktörden sızıntı tehlikesi zaten çok korkulan bir şeydi. Çünkü e, bu reaktörün yakıtı plutonyum içeren e, mox, e, plutonyum-uranyum oksit karışımı bir yakıtla yüklü ve çok tehlikeli. E, evet. E, bu e, En çok bu ünitede evet. varmış zaten. Ve yani bu bütün bu reaktör yakıt tankları ya da havuzları, onlar da yukarıda bulunuyor ve patladığı zaman çok daha büyük bir şey. Önlenemiyor yani havuzlar üst seviyede olduğu için. Yani plutonium da Pluto gezegeninde at gezegenlikten çıkarıldı galiba ama cehennem adını taşıyor. Boşuna değil yani ona cehennem demeleri. O ağır bir şey. Milyonlarca insanı yiyeceksiz ve elektriksiz kaldı. Zaten dizel yedekleyen dizellerde çalışmıyormuş biliyor musun? ...aynı şirketin yaptığı... ...Amerika'da yaptığı şeylerde... ...20 sene hiç dizel... ...yedek şeyleri, bataryaları... ...girmemiş devreye. İhtiyaç da olmamış. Ama çalışmadığı anlaşılmış. 2006'ya kadar. 86'dan 2006'ya kadar. Evet. Evet. Böyle bir rezaletle karşı karşıyayız ve tepkoya karşı çıkmışlar. Asla yapılmamalı, inanılmamalı onun analizlerine diyen aktivistleri dinlememiş ve hükümet onaylamış durumda. Tıpkı şimdi Türkiye'deki gördüğü gibi tüm dünyada e, bu arada Türkiye dışında diyelim nükleer enerji konusunda çok ciddi çekinceler var oluştu tekrar. Almanya e, bir süredir kapatmayı düşündüğü nükleer santrallerin e, kullanılma süresini uzatmaya karar vermişti. Şimdi bu konuda tekrar bir gözden geçirme süreci başlamış durumda. Yedi tanesi kapatılacak. E, bu şekilde bir... Amerika'da yeniden gözden geçirme. Evet Amerika'da nükleer lobisi çok ciddi bir şekilde saldırıyordu son yıllarda. 79'da orada yaşanan 3 mil Adası felaketinden bu yana e, oradaki lobi zaten krizdeydi. Şimdi bundan çıkması pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor ama Amerika'da hatırlatalım bu Japonya'daki santralin çok benzeri zaten aynı şirketin yaptığı 23 santralde var şu anda faal olarak. Evet fakat tabii hiçbir tedbir almamakta. Japonların da şimdiye kadar ne kadar disiplinli işte tedbirli hazırlıklı olduğunu gösteriyorlar ya katiyen farklı değil işte her yerde şirketler etrafından dönüyorlar kuralların ve işte bayağı demokrasi nöbeti izlemek mümkün hem videosunu hem de şey yazılısını da bakıldığı zaman Aileen Mio Kosmes'in çok net olarak anlatıyor yani bütün aktivistleri nasıl püskürttüğünü hükümetle şirketin beraberce yapmış olduğunu ve müthiş bir dalaveranın da ortada dönmekte olduğunu açıkça koyuyor. Bugün e, bu konulara en iyi bilen nereden Ayrettin Kılıç'la da Profesör Hayrettin Kılıç'la da bugün açık yeşil programında da e, konuğumuz olarak konuşacağımızı da belirtelim bir kere. Daha saat ile 11 arasında Hayrettin Kılıç Profesör konuğumuz olacak ve bizi e, o konuda çok daha spesifik bilgilerle de donatacaktır. Bu arada Hasan Cemal bugün Önemli bir yazı yazmış Milliyet Gazetesi'nde ve şeyden bahsediyor. E, nükleer santraller konusunda öteden beri kafam karışıktı e, diyor. Kesin bir yanıtım yoktu uzun yıllar. Yani gazete yönetirken de 80'lerde böyleydi. Kararsızlığımda her zaman devam etmişti. Hatta Çernobil sonrası bile yaşamıştı. E, Kafam netleşmişti nükleer e, enerji konusunda ama sesim o tarihlerde de kararlılıkla çıkmamıştı. Bu açıdan gazete içinde de eleştirildiğimi hatırlıyorum demiş. Ama şimdi koyuyorum. O zaman da gereken tepkiyi koymamıştım. Mersin Akkuyu'da nükleer santrali şimdi koyuyorum. Bir nükleer santrallere karşıyım. İki hükümetin Akkuyu'da nükleer santral kurma konusundaki inadından. Bir an önce vazgeçmesi için Başbakan Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Üç, çünkü Japonya'daki Fukushima felaketinden sonra daha hala nükleer santral inadını sürdürmenin insanlığa karşı bir suç olabileceğini bile düşünüyorum diyor. Ve dört, Japonya kabusu sonrasında nükleer santrallerin ne kadar büyük, ne kadar feci bir güvenlik riski oluşturduğunu görmemenin adı aymazlıktır. Eski deyişle gaflettir. Ve şöyle diyor bir başka değişle nükleer enerji vazgeçilmez değildir. Ucuz değildir, güvenli değildir. Yıllar yılı bunların tam tersine inandırıldık hatta kandırıldık. Ama Japonya'da yaşananları dehşet içinde seyrederken bu gaflet uykusundan artık uyanmak zorunda olduğumuzu gördüm. Ben uyandım, hala uyanmayan varsa uyansın diyor. Nükleer tehlikeye hep birlikte karşı çıkalım. Japonya'da yaşanan korkunç faciaya bundan böyle kayıtsız kalamayız. Ve de kayıtsız kalmamanın en iyi yolu nükleer enerjiyi insanlığın gündeminden silmektir. Çağrımı yineliyorum diye bitiriyor. Nükleer enerjiye, nükleer santrali hayır. Mersin Akkuyu'da nükleer santrali hayır. Aymazlık demişken bir de ahlaksızlık var. Ee, ondan da biraz bahsedelim. Ee, NTV'de, NTV MSNBC'de e, Japonya'daki felaket canlanma yaratır mı? Şimdi önce manşet. Yani Japonya'daki felaket canlanma yaratır mı? Canlanmadan kasıt rönesans mı? Nükleer rönesans mı diyor? Neyin canlanması? Ekonominin canlanması. Hmm. Ee, yani canlanma canlı varlıklarla ilgili bir şey canlılarla ilgili bir fiil benim bildiğim kadarıyla işte hani bahar geliyor doğa canlanıyor falan böyle ekonominin canlanması falan bir benzetme ama işte buradaki kullanımı çok talihsiz olmuş bir kere onu söyleyelim ee, ikincisi haberin içinden birkaç bir şey aktaralım niye böyle bir başlık seçmiş en tv sence bir nükleer şeylerle bir ilgisi var mı onun da sahiplerine yoktur çok? sanmıyorum komple şeyse ee, şöyle mesela Japonya'da e, Bankın bir tahmini varmış Almanya'dan. Doğrudan etkilen fabrikalar e, gayri safi yurt içi hasılının sadece %6'sını üretiyormuş. zeprem ve Tsunami'nin en çok zarar verdiği Miyagi ve Iwate bölgeleri gayri safi yurt içi hasılının %2,5 oranında katkıda bulunuyormuş. E, Profesör Klaus Jürgenger'nin bir e, konuyla ilgili açıklamasına da yer vermişler. Yine Felaket bölgesinin dünya ekonomisindeki payı çok azmış. Hatta gerne e, göre bu doğal afet tıpkı 95 yılında olduğu gibi Japon ekonomisinde bir canlanmaya bile neden olabilirmiş. Kobe'de. Bunu yarın Hasan Ersel ile de konuşma fırsatı bulacağız. Gerçekten bir büyüme olabilir ama bu büyüme yoksullaşarak büyüme anlamına da gelecek. Tabii ki bir sürü şey yapılacak. İnşaat sektörü vesaire, Evler yapılacak. Yani milyonlarca insan şu anda... Evsiz olmanın yanı sıra içecek suyu da yok. Milyonlarca. Daha, beş daha milyon bir, belki on bence, milyon. Bence bu değil burada sorun zaten. Bu canlanma neye hizmet ediyor her şeyden önce? Evet. Yani insandan başka orada yaşayanlardan başka bir şey mi var? Yani onun için kurban mı veriliyor böyle? Öyle, yani zaten insandan başka orada yaşayan bütün hayvanlar da öldü. Bitikler de öldü. Hayır, yani, yani hiçbir şey kalmadı. Bir şeyler kurban mı veriliyor Bir şeyin can, başka bir şeyin canlanması için? Yo. Yok. Evet çok ağır bir durum var yani. Gerçekten ağır bir durum var. Yani David Krieger yazdığı bir yazıda da şey diyordu. Common Dreams'de okuduğumuz. Yani bir ders çıkaracaksak ki ders çıkartmalıyız diye konuşanlar var ya sürekli olarak işte. Birincisi şudur. Dört tane ders çıkarabiliriz diyor. Birincisi doğanın gücü. Bizim öyle herhangi bir kontrol etme yeteneğimizin çok ötesindedir. İkincisi. Nükleer endüstrisi gerek Japonya'da ve başka her ülkede tehlikeli teknolojisini büyük bir kibirle, küstahlıkla başımıza yıktı, dayadı. Ve hiçbir kaygı duyulacak hiçbir şey yok dedi nükleer endüstri. Yalan söyledi bize. Üçüncüsü nükleer uzmanların her yerde gördüğümüz o tırnak içindeki nükleer uzmanlar var ya. ...televizyonda sık sık seyrettiğimiz kafalar... ...daha dün işte biraz önce... Radyoaktif radyo, uzmanlar... Radyo, evet, nükleer uzmanlar... ...tamamen kendi çıkarlarını şey yaparak... ...ortaya koydukları iddiaların... ...bize verdikleri güvencelere... ...hiçbir şekilde güvenilemez... ...bu üçüncü ders diyor Krieger... ...ve dördüncü derste... ...nükleer... E, ...santral çöküşleri... ...Japonya'daki... ...son bir çağrıdır artık... ...nükleer gücü güvenilir... ...sürdürülebilir ve yenilenebilir... ...enerji biçimleriyle değiştirmek için... ...insanlığa yöneltilmiş... ...son çağrıdır yani gerek başbakanın... ...gerekse de bu nükleer uzmanların ve... ...onların... E, ...hizmet ettiği bir takım şirketlerin... ...ve onların... ...emrindeki bir takım... ...gazetelerin söylediklerine karşı... tamamen ayağa kalkmanın... ...tam zamanıdır... ...yani... 158 milyon kilometre ötede dünyadan en tek güvenilir nükleer santral güneş. Ona yönelmekten başka neyi düşünebiliriz? Yani Amerika'dakilerin durumu içler acısı. Ben sonradan baktım. Yani bu Kaliforniya'daki deprem fay hatlarının üzerinde. Ve en fazla 7, birinde 7, birinde de buçuk kadar dayanıklı inşa edilmiş, dizayn edilmiş ucuza olsun diye bir de Bize zaten gelsin. dayanıklı hani dizayn edilmiş ne demek nasıl yani öyle bir depremin nasıl olacağını öngörme durumu mu var ki Hani e, bu da işte zaten bir pazarlama tekniği öyle e, biz daha iyisini yaparız demek gibi bir şey 9'a da dayanıklısını yaparız ona da dayanıklısını yaparız e, yaparsınız yapın olmuyor öyle işte evet olmuyor Şahin Alpay'da nükleer belayı başımıza sarmayın diye bir yazı yazmış e, zaman gazetesinde dünkü Zamandan bu da gelecek kuşakların kaderini belirlemeye hakkımız yoktur. Nükleer santrallerden radyoaktif sızıntıları şimdi Japonya'da meydana gelen nükleer felaketin boyutlarını halktan gizlemek için büyük çabalar harcayacağından emin olabilirsiniz ama gerçek er geç ortaya çıkacak. Nükleer enerjiden dünya çapında kaçış başlayacaktır. Özellikle Türkiye'nin başına nükleer santral belası açmaması gerekir. Çünkü ülke dünyanın deprem merkezlerinden biri. Konya Ovası dışında deprem riski olmayan yer olmadığını belirtiyor uzmanlar. Onların sesine kulak vermek şart. AKP hükümeti ihale dahi açmadan Ruslarla Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşa etmeleri için anlaştı. İnşaata bu yıl sonunda başlanması söz konusu diyordu ki dün. ...kazma vuruldu vurulacak dedi... ...aylar değil haftalar meselesi... ...diye meydan okudu başbakan... ...ama büyük bir hata yaptığı düşüncesindeyim ben... ...bu son herhalde elde ettiği... ...yüksek oylardan da dolayı... ...başı birazcık... ...dönmüş olabilir... ...bunu yaptırtmayacaktır... ...hele bu facianın... ...daha boyutlarının... ...daha başında olduğumuz facianın... ...Türkiye'de yaptırtmayacaklar... ...yani jeoloji mühendisleri odası da vazgeçilmesini istiyor deprem nedeniyle. Projeden Mimar Mühendisler Odası Odaları birliği elektrik mühendisleri odası Japonya'da yaşanan felaket nükleer santral inadından vazgeçilmesi için bir uyarıdır diyor. Ama Enerji Bakanı Taner Yıldız ise bunlardan vazgeçilmeyeceğini söylüyor. Aymazlığın sebebi, aymazlık kelimesini o da kullanmış. Alper sebebi nedir? diye soruyor. Bilime inanmıyorsa insanlığı koruma ahlakına bağlı kalmalıdır diye bitiriyor. Ama zaten orada e, kozmetik bir kaygı var benim anladığım kadarıyla. Böyle kozmetik sorunlar falan sıkıntılar. İşte imajın ve kozmetik meselenin ne olup olmadığını yakında Rusya'dan dönünce görebileceği ümidindeyim başbakanın. Yani Japon hükümetinin sözcüsü ...Amerikan ordusunun yardımına... ...başvurmayı düşündüğünü söylerken... <gülüyor> ...bu da... ...absürdenin bir başka duru... ...Avrupa Komisyonu da... ...Japonya'daki nükleer kazayı... ...en iyi tarif edecek kelimenin... ...kıyamet olduğunu söylemiş. Kıyamet kelimesini kullanmış. Evet, Avrupa Birliği'nde de 140'ın üzerinde... ...nükleer santral olduğunu da... ...hatırlatalım. Fransa'dan ses çıkmıyor çünkü elektrik enerjisinin %70'ini hatta 80'ine yakın oradan sağladığı için bir de deprem şeyi olmadığı için tabi ama orada da referandum çağrıları başladı ve şeyin önünde Daniel Conbandit'in öncülüğünde yeşillerinde ciddi bir şeyi var bu arada Japonya'daki kriz dünya piyasalarını acayip vurmuş durumda piyasalar Japonya'da %10,6 düşmüş benim bildiğim canlanmış da onlar ya. Nikkei %16. Ya BBC'nin filan ver, veriş tarzını da şimdi hatırladım. Gene cinler tepeme düştü. Dünkü bir ara manşeti BBC'nin, World News ve Türkçe'nin de aynıydı manşetleri. Radyasyon düşüyor diye. Yani bir kere bire... o bir yalan. Onu da söylemek lazım her şeyden önce. Hani yani ee, koskoca BBC'nin düştüğü iş yani hayır yani ben yani. onun öyle yanlış bir palavra bir kere şöyle rad, yani, e, o saatten sonra öyle bir şey zaten yok ama o saatten sonra hani bir süre için yaşanan radyasyon sızıntısı oranında bir düşüş olabilir ama zaten yayılan radyasyon bir süre gitmiyor bayağı uzun bir süre gitmiyor yani Çernobil'e bakın çevresinde yerleşim var mı hala evet ee, yok ve olmayacak da Çernobil'in merkezinde 2000 yıl olmayacak biraz geniş çevresinde de 200 yıl sonra yerleşmeyi yavaş yavaş düşünebilecekler insanlar evet Japonya'da krizyanız yalnız bütün şeyleri vurmuş deniyor 1987'den beri en büyük şeymiş tsunami ve arkasından şey evet deprem daha sonra Tsunami sonra da bu nükleer facia Ve işin başındayız hakikaten Bu arada kötü bir gelişmede Onları buçuk 10 sonrasına bırakalım Herhalde değil mi Artık Libya'yı ve Orada da çok acayip şeyler oluyor tabi Türkiye'den de birkaç bir şeyler var tabi Elimizde Başbakanın açıklamalarına ek olarak Evet Onları Gazze'de bölünmeye son gösterisi var mesela Filan falan, falan. Bakarız. Açık gazete. Mayo Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugünkü yazının konusu kötülük üzerine, biz de kötülük felsefi boyutları üzerinden gidelim konuşalım. Şiddet ve kötülük galiba değil mi? E, öyle yani daha doğrusu e, kötülüğün bir kaynağı. O da şiddet. Ama biliyorsunuz tek kaynağı değil. Pek çok kaynağı var. E, şiddetle ortaya çıkan bir türünü anlatmaya çalıştım. E, başka sebeplerle başka türleri de var. Kötülüğün ki siz zaten sabahtan beri onun Epeyce bir boyutunu konuşuyorsunuz. Evet, ruhumuz karararaktan da evet, maalesef. Doğru. Biz de oradan da devam edebiliriz aslında. Ha, lütfen. Ee, şu, bu yazıda da söz ettiğim bir kitap var. Ee, Sözün Neymen'in e, Modern Düşüncede Kötülük diye çok beğendiğim, benim çok ufkumu açan bir kitap. Ee, i̇lginç bu kitap e, Kötülük e, Düşüncesini modern felsefede e, Tartışan araştıran Sorgulayan bir kitap e, Ve hangi olayla başlıyor 1755 Lisbon depremiyle Başlıyor e, evet. Kötülük sorununun felsefi bir Mesele felsefi bir konu haline gelmesi bu olayla başlamıştır Diyor Lisbon depremi Şimdi bizde işte e, Japon, Japonya depremini konuşuyoruz İkincisi İkincisi e, bir dönüm noktası var. Kötülük e, kavramının felsefi düşüncedeki serüvenini bezleyen Biri Lisbon depremi ise başlangıç için. İkincisi ve çok büyük bir başka dönemeci de e, Auschwitz'tir. Yani nazilerin yaptığı Yahudi soykırımıdır ya da genel olarak soykırımıdır. Bu ikisini kötülük düşüncesinin e, evrimi açısından parantezin iki, e, iki kanadı olarak kullanıyor. Hakikaten çok çok değerli bir çalışma. Eee Mesela Lizbon depremiyle birlikte ortaya çıkan tartışmaları anlatıyor. Lizbon depremini bir kısaca söylemekte fayda var. Evet, kötülükle nasıl bir bağlantı olduğunu özellikle. E tabii çok büyük bir bağlantısı şöyle var. Kötülükle ilgili tartışmalar açısından 1755'te bir Kasım'da gerçekleşen bir deprem bu. Lizbon Cene'nin oldukça hoş çekici şehirlerinden biri. Zaten bir fetihler ve sömürgecilikten kalma bir şatafatı, onun ötesinde bir kozmopolitizmi, doğal olarak bir eğlence hayatı, bazı yerlerde hedonizme varan bir aşırılığı da var ama ...Lizbon o dönemin... ...en hoş şehirlerinden biri olarak... ...biliniyor... ...1755'te büyük bir deprem... ...meydana geliyor... ...şiddetini bilmiyorum... ...şimdi burada görmedim okurken rastlamadım... ...sabahta erken zamanım olmadığı ...şu Google'dan bir tarama yapayım da... ...şiddetini bir öğrenebilirim... ...belki diye... ...ama şiddetli bir deprem... ...çok şiddetli bir deprem... ...o zaman için 15 bin insanın... ...öldüğü söyleniyor... E, sadece e, ölümler değil tabi büyük, e, büyük tahribat da var e, yangınlar var 8.6 ile 9 arasında olduğu söyleniyormuş şiddetim. öyle mi tamam evet. sen iPod'dan ya da <gülüyor> iPhone'dan mı baktın direkt bilgisayardan baktın mi? <gülüyor> direkt bilgisayardan e, evet yani şimdiki depremle de neredeyse aynı, aynı şiddette evet. hemen hemen ee, yangınlar var tabii, e, Yine denize kıyısı var Oradan da e, Tsunami o zaman Bilinen bir kelime değil Bu kadar büyük dev dalgaların Oluştuğu da yazmıyor Ama yine de e, Önemli bir hareketlenme olmuş denizde Kıyıları da vurmuş e, Tartışma e, Tabi aydınlanma döneminin Başındayız hani 1755 dediğimiz zaman tam da aydınlanmanın e, öyle çok e, hareketli çok hararetli bir dönemi e, en önemli tartışma tabi e, bu kötülüğün kaynağı nedir? E, Teodise'ye girmeye gerek var mı bilmiyorum ama çok kısa söylemekte fayda var. E, hani bu tür kötülükler acaba kimin eseri? Tanrı'nın e, bir e, işareti mi? Yoksa Tanrıyı sorgulamanın bir sebebi mi? E biliyorsunuz o teodisede e, tanrıyı savunmak için bütün bu tür kötülüklere bir sebep, e, tanrısal bir sebep ve tanrısal bir anlam yüklenir. ilahi bir e, açıklamayla e, bunlar ele alınır bu tür kötülükler. E, aydınlanma filozofları açısından da kolay bir mesele değil. E, akılla neyin nereye kadar kavranabileceği meselesi e, ortaya çıkıyor. Yani biz aklımızla çünkü aydınlanma aklı her şeyin önüne geçiriyor ya. Evet, e, akılla e, dünyanın bütün yani doğanın, kainatın, evrenin her neyse kanunlarını öğrenebilir miyiz? Dünyayı anlayabilir miyiz? Ve onu ...bizim için iyi bir... ...yer haline getirebilir miyiz? Tabi iyi bir yer haline getirme... ...tartışmalarında hani bir slogan... ...gibi öne çıkan Leibniz'in... ...sözünü de hatırlayalım o... ...savılı için yani tanrısal düzenin... ...sorgulanmasına karşı... ...söylediği söz. Evet bu dünyada çok kötülük vardır ama... ...yine de bu dünya mümkün dünyaların... ...en iyisidir gibi. Çok fazla dağıtmadan şunu söyleyeyim. Daha sonra... Kötülük karşısındaki tavır e, tartışmalarda iki kutupta, daha doğrusu bir ayrımla derinleşiyor. O da e, doğal kötülükler ve insani kötülükler ya da doğal kötülük ve ahlaki kötülük ayrımı e, ciddi bir e, konu oluyor. Ciddi, çok da uzun tartışmalara, derin tartışmalara e, sebep oluyor. Dünyanın hainden dolayı. Tanrı'yı e, suçlamaktan vazgeçip e, kendi sorumluluğumuzu üzerimize almaya başlamamız önerisi de aslında o tarihlerde neredeyse aydınlanma filozoflarının e, adım adım kurmaya çalıştıkları bir düşünce hattını oluşturuyor. Şimdi pardon, e, tam bu noktada bir ufak paramcadacım. Tabii yok, iyi cevap. olur. Araya de dağıtacağım diye bir <gülüyor> endişe var içimde. İlginç de bir şey gördük biz bu Tokyo şey pardon, Japonya'daki depremi takip ederken Tokyo belediye başkanı da benzer bir yorumda bulunmuş Ishika, Ishihara diye bir adam. Hı. Ve diyor ki bu kötülüğün bu korkunçliğin sebebi aslında insanın hırsıdır diye bir konuşma yapmış. Hatta gazetecilerde bozulmuşlar, kaç sayıyorsun filan diye. E yok demiş ama böyle bir başımıza geleceği bu tüketimim filan. Yukarıdan bir cezalandırma demiş. Yukarıdan bir cezalandırma. Hah, şimdi orada bir ayrım yapalım. Tabii yukarıdan bir cezalandırma olabilir biliyorsunuz. Ee, bu tartışma da yeri değil, e, Pompe'ye kadar gider. Evet. Yani Vezu'nun e, Pompe'yi yutacak alevler saçmasıyla hani e, o, çok daha belirginleşen bir... E, tartışma bu deniyordu ki Pompei sefahat içinde sefahat içinde yaşayan bir şehirdi e, Tanrı yanardağı patlattı ve cezalandırdı şimdi o zamanlar da bu vardı da e, Lisbon depremi sonrasında da bunlar söylendi. Zaten e, Ortodoks din adamlarının büyük bir kısmı depremi sevinçle karşılamışlar e, nihayet hani Tanrının varlığının ispatına en açık delil olarak yorumlamışlar. Yani bu kadar bu kadar dünyevi nimetlere dalan, Tanrıyı unutan bir kent mutlaka cezalandırılırdı demişler ama tabii o zaman dünyanın en sefih kenti Avrupa'nın da en sefih kenti Lisbon idi yani. Paris vardı, Londra vardı. Başka yerler de vardı. Neyse, ancak burada önemli bir nokta var. Bu belediye başkanının söylediğini oralarda orada söylenenlerle birebir özdeşleştirmek mümkün değil. Tam da biz tartışacağımız noktaya doğru ilerliyoruz. O da insanın hırsı dediğimiz şey Tanrı'nın bize ceza vermesinin sebebidir. Açıklamasını ben şöyle yorumlamayı tercih ederim. Ee, bu kötülükler aslında e, mevcut sistemin e, yani kar hırsının azami kar hırsının evet. e, e, yarattığı sonuçlardır da diyebiliriz ancak e, yanlış anlama olmasın diye bir arada bir düzeltmeye de ihtiyaç var depremi e, tapteizm yaratmıyor şüphesiz yani deprem daha önce de vardı kapiteizmden önce de vardı. İşte bu jeologların uzun uzun anlatacakları anlattıkları da bir konu. Sonra da olacaktır. Evet. Sonra da olacak. Ancak bu kadar büyük kayıp acaba sadece yer hareketleriyle mi açıklanır ya da Tanrı'nın cezası cezalandırmasıyla mı açıklanır? Hayır işte şimdi gördüğümüz mesele depremlerde bu kadar büyük kaybın olması ee, öncelikle tabii modern çağın teknolojileri henüz ortada yokken daha çok işte inşaat e, politikalarıyla, şehirleşme politikalarıyla ilgili olarak görülür. Doğrudur da bu. Yani eğer evler hani hemen yıkılıyorsa, e, altlarında insanlar kalıyorsa, e, kurtarma çalışmaları yapılamıyorsa, e, bu demektir ki şehirleşme politikaları bunda büyük bir rol oynuyor. İstanbul bunun en çarpıcı örneği şüphesiz yani İstanbul'da e, ölümlerin en, en önemli nedeni e, bu e, kontrol e, yani şehir rantı, kent rantı dediğimiz olaydır. Yani her toprak parçasını en yüksek kar, e, kara dönüştürecek planlarla inşaatları yapmak, evleri üst üste yığmak, altyapıyı ihmal etmek e, ve herkesin rüşvetle işte e, başka tür oyunlarla bunların üstünü örtmesi. Yani bu, bu önemli bir şey. Fakat burada e, Japonya'daki depremde çok çok daha e, ürkütücü bir ihtimal de var. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Ben evet. de bir kısmını izleyebildim. E, nükleer tehlike, nükleer felaket tehlikesi. Evet. E şimdi burada artık kötülüğün ne olduğunu çok daha rahat konuşabiliriz. Daha doğrusu deşis edebiliriz kötülüğün kaynağını da. Nükleer tehlikenin e, öyle sürpriz bir şey olmadığını da biliyoruz. Dur, e, bu konuda e, on yıllardır çaba harcayan, e, tehlikeye dikkat çekmeye çalışan, enerjinin kullanımı, üretimi ve kullanımı konusunda e, alternatifler üreten e, bu kadar çok çaba var ortada. Çok çaba var ortada ve bunları görmezden gelen bir e, sistem var öte yanda. Bu sistem e, daha çok enerji, daha çok üretim ama bu üretim insanların refahını eşit bir şekilde arttırmak için değil tabii. Evet, daha e, çok kâr için. Karı evet. Azamiyleştirmek ve en kısa zamanda azamiye çıkarabilmek için yapılan bir şey tabii. E, sonuçta e, bu nükleer enerji için ee, yapılan yatırımların kurulan tesislerin güvenli olduğu e, falan da telkin ediliyor sürekli olarak. Oysa daha işte e, yaşı bizim yaşımıza yakın olanların e, bizzat yaşayıp e, gördüğü Chernobyl olayı var. E, ondan sonra da pek çok bilim insanı e, nükleer enerjide e, garantinin e, bir sınırı olduğu güvenliğin bir sınır olduğunu, o sınırın ötesinde bir güvenlik oluşturmanın da e, imkansız olduğunu hatırlatıp duruyorlar. Bu konuda e, mesela Türkiye'de işte e, Ömer abinin e, yani e, senin işte çalışmaların, başkalarının çalışmaları e, ama buna rağmen bunlar dikkate alınmıyorsa artık burada salt doğal bir kötülüğün bulunduğunu söylemek mümkün değil. değil evet. Artık burada ahlaki bir sorun var, ahlaki bir kötülük var ki e, yine deminki yayınınızda başbakanın sözünü aktarırken böyle bir değerlendirme yaptığını duydum. Evet. E, tamamen katılıyorum. E, bu kadar e, hani bu kadar gözünü kapatabilmesi ve karartabilmesi anlaşılır bir şey değil. Evet bence de bir yani gerçeklikle de bir kopuş söyledim ki o da ürkütücü geliyor bana doğrusu. Yani... Doğrusu bana da ürkütücü geliyor. Bence gerçeklikle bir kopuş değil biraz şeyi yok sayma. Yani toplumu, insanlığı yok sayma gibi bir sinizm gördüm ben. Evet. Yani gerçeklikte tabii gerçeklikle kopuşta bir tür sinizm yaratır ama onun ötesinde bir sinizm gördüm. Evet, yani çok nefesimizin kesildiği anlardan biriydi. başbakanın konuşması. Gerçekten benim için de öyleydi. Bir de tabii yalan e, endüstrisi büyük bir hızla çalışıyor. Hani biraz önce yine hep atıf yapıyorum biraz önceki konuşmanıza çünkü bu konuşmanın bu konuşmanın bu sohbetin temelini orada zaten attığınız bilgilerle haberlerle. Ee, yalan endüstrisi işte radyasyon oranı düşmeye başlamış ya da efendim tehlike sanıldığı kadar büyük değilmiş ee, şimdi bu kitap bu kitabı okurken bir yerin altını çizdim demin ee, tekrar e, okurken tekrar bakarken Suizan Neyman'ın mı? evet, evet Neyman'ın ee, o da şu tabi e, hani Lisbon altüst olmuş ee, çok kötü durumda ee, o zamanın çok işte tartışmalı bir başbakanı var, Pombal adında bir de kral var tabii. Kral işte genç bir adam ve depremden sonra başbakanı Pombala soruyor, ne yapacaksınız şimdi? Pombal da çok açık ve basit bir cevap veriyor, ölüleri gömün, yaşayanları besleyin. Çünkü sadece onunla kalmıyor ama bir hasta, salgın hastalık planlamasını önlemek için cesetlerin ortadan kaldırılmasını örgütlüyor. Açlığı önlemek için tahıl stoklarına el koyuyor. Bunların hepsi gayet iyi. Miriş güçlere şehirdeki yağmayı önleme ve dışarıdan gelecek korsan saldırılara karşı durma emri veriyor. Fakat çok benim yani altını özellikle kalın kalın çizdiğim iki üç satır var o zamanlar okuduğumda da. Pombal'ın çabaları öylesine başarılıydı ki diye e, başlıyor, haftalık gazetelerin bir sayı bile atlamadan basılmasını temin edebildi. Malumatın çok önemli olduğunu biliyordu. Eğer söylentiler ve spekülasyonlar yayılırsa, halk kentin normal yaşama dönmesi için gerekli önlemlerin alınmasına direnecekti. E, Pombal depremin doğal açıklamalarını açıkça, doğalcı açıklamalarını destekledi. Bunların normal olaylar olduğunu söyledi. Dünyada bu tür olayların meydana gelebileceğini, e, fakat önemli olan e, bu felaketlerden sonra e, normal yaşama dönüş için e, gerekli tedbirlerin alması olduğunu da vurgulamış. Şimdi çok benziyordu, değil mi? Yani <gülüyor> 255 yıl önce işte yine benzer bir tepki verilmiş. Yani insanların paniklemesini engelleyin bir işte karansarlık bir betbindik ortaya çıkmasın falan diye açıklıyorlar çok iyi niyetli bir davranış içindeymişler gibi hani bu felaketin boyutlarını saklama ya da küçültme az gösterme çabalarını böyle açıklıyorlar. Oysa bunun daha önemli bir nedeni olduğunu herhalde e, çok akıllı olmadan da kestirebiliriz. Çok e, keskin bir zeka olmadan da başka bir neden yaptığını bunun arkasında söyleyebiliriz. O da insanların başkaldırısıdır. Yani bütün bunları sadece doğaya ve sadece Tanrı'ya atfetmekle e, yetinmeyen e, burada sorumluluğu ve sorumluları tartışan, sorgulayan ve hesap sormak. Hesap istiyor. sormak. Çok önemli bir nokta ve belki de işte bilmiyorum bu korkunç felaketin içinden ben hala yani Japonya'daki felaketin daha da büyüyeceğini de sanıyorum. Bunun içinde belki de Japon halkının bir süre sonra da artık bu direnişine yeni bir direniş boyutuna geçebileceğini de Umuyorum ben doğrusu e Sadece Japon halkıyla sınırlı da Değil, e, evet. ol, Olmamalı şüphesiz Çünkü e, Yani bu depremin etkileri Özellikle bu nükleer sızıntıyla Birlikte e, Japonya'yı ilgilendirmiyor e, Ayrıca Yani e, Türkiye gibi ülkelerde Şimdi ben Başbakanın dünkü açıklamasından sonra e, Naifçe infial Bekliyor olabilirdim işte Daha genç bir yaşta olsaydım ama artık tecrübemiz hani biraz daha e, bizi kaşarladı mı e, kaşarlı bilemiyorum da. E, ama normal şartlarda e, biraz basın takip eden, biraz işte e, aklını zorlayan her insan nükleer e, enerjinin e, bu olayda iyice açığa çıkan büyük tehlikelerini sezebilir, görebilir ve böyle bir açıklama karşısında da gerçekten infial duymak gerekiyor. E, yani Türkiye fay hatları üzerinde ciddi deprem kuşağında bulunan bir ülke ee, ve böyle bir e, hani enerji yatırımı nükleer enerji yatırımı ile bu özellik birleştiğinde benzer bir felaketin Türkiye'de yaşanması ihtimali e, bayağı yükseliyor. E Başbakan buna rağmen hayır efendim e, her modern teknolojide risk vardır e, bunu bu kadar abartmayın biz. Bu projeden vazgeçmeyeceğiz diye biliyor. Ve o korkunç ay gaz tüpü, bir evet, gaz tüpü yani bu, bu olabilecek bir şey değil. Yani ben bunu Başbakan'ın gerçekten nasıl söylediğine ...akılsız sürmediyorum. İnsanların aklıyla, zekasıyla bu kadar alay etmek, insan aklını, zekasını, insanın görme ve hissetme yetilerini bu kadar aşağılayan bir açıklamayı dehşetle e, dinliyorum ben de gerçekten. Evet. E tabi depremle kötülük arasında belki hemen e, süre azalıyor. Bizim sohbetler böyle bazen ben de kaptırıyorum kendimi. Fark etmiyorum ne kadar hızlı gittiğimizi. Eğer soracağınız bir şey varsa araya gireceğiniz bir yok, şey yok. var. E, Büyük <gülüyor> bir keyifle sürdürüyor. Araya şeyi söyleyeceğim. Tabi bu kötülük düşüncesiyle deprem arasındaki bağlantı e, bu yazıda da bir cümlelik bir tanımda e, aktarmaya çalıştığım bir e, başka noktayı da e, dikkatlere e, sunuyor. E, yani deprem altımızdaki zeminin kaymasıdır. Bu fiziksel olarak böyledir. Fakat e, en büyük kötülüğün e, kendimize içinde yön, yön bulmak zorunda olduğumuz dünyaya olan güvenimizin sarsılması olduğunu söylüyor ayrıca bir yerlerde. Neyman... Ee, yani hani zaten zor e, yön bulabiliyoruz bu dünyada ve e, yön bulmak için de çok emek sarf ediyoruz, çok uğraşıyoruz bu dünyada kendimize bir yön bulmak için ve birden bu dünyaya olan güvenimizi sarsan olaylar ortaya çıkıyor. İşte bu bizi gerçekten e, hani tanrı yere ayaklarımızın yere basamaz hale gelmesine neden e, götürüyor. ona neden olabilir. Şey bu tehditlerle ilgili olarak da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani e, özellikle e, hani e, bir Kürt örgütünden hayatını Kürtçe üzerine kurmuş, bütün varoluşunu Kürtçeyle e, yoğurmuş, insanlar açısından e, tam da zeminin ayakların altından kayması ya da o sa sürekli sallantılı hale gelmesi gibi bir durum yaratıyor. Şimdi düşünün Muhsin'i. Muhsin <gülüyor> e, hani, e, hayatını sadece e, kazanmak anlamında değil varoluşunu bunun üzerine kurmuş bir insan e, ben Türkçesine de hayranım Muhsin'in fakat Kürtçe'den Türkçe'ye çevirilerine bayılıyorum gerçekten e şimdi böyle bir insanın bir Kürt örgütünden hain damgasını yemesi herhangi bir örgüt de değil yani silahlı elemanları var suikast yapma gücü var ölümün hani soğuk gölgesini sürekli hissettirecek bir geçmişi var bir sicili var şimdi böyle bir insanın karşılaştığı kötülük bireysel bir dünyada bu kötülük şeyle kıyaslanabilir işte daha geniş bir zeminde depremle kıyaslanabilir. Hem de şiddetli bir depremde. Aynı şey Şivan için de Rojin için de geçerli. Rojin ne? bu aralar pek hani gündeme gelmedi ama çok iyi biliyorum. Benim çok yakın arkadaşım biliyorsunuzdur. Ne? Yani yıllardır TRT Şiş'te program yapmaya başladığından bu yana... ...bütün konserlerine hatta türkü barlarda... E, sahneye çıkmasına bile engel oldular. Yani bir şekilde sabote ettiler. Ve e, bir tür sivil ölüm bir sanatçı için sivil ölüm yarattılar. E, mesela bana açıkça söylediği şeydi. Uzun süredir işte bizim oralarda yani Kürt e illerinde e, bir düğüne bile davet edilmiyorum. Çünkü korkuyor oradaki insanlar diyor. Ve ben gittiğimde olaylar çıkıyor diyorlar. Şimdi ee, gerçekten çok ağır bir ceza ama niye? Ya nasıl? Hangi hakla? Ne yaptı da böyle bir şey ceza veriyorsunuz ya da bu böyle bir cezayı verme yetkisini gündem alıyorsunuz? Bunları e, çok açık sormak ve Adına kötülük demek gerekiyor. Bu nedenle kötülük e, başlığını seçtim. Kötülük üzerinden anlatmaya çalıştım. Çünkü evet, şüphesiz... <gülüyor> Orhan Miroğlu <gülüyor> ve e, tabi hayır hani, yani Orhan Mehmet Miroğlu Mehmet Metinleri özel olarak hani elbette andım adlarını. Özel olarak katma başka bir nedeni hani kötülük kavramı üzerine yoğunlaşmaktan o da kötülük. Fakat tam anlamıyla mesela Şivan için, mesela Rojin için ve Muhsin için hayatının tamamını kürtçeye Kürtçe üzerine kurmak söz konusu. Ee, yani bir özellik olarak söylüyorum. Yoksa şüphesiz Miroğlu içinde, Metiner içinde benzer bir sarsıntı farklı şekillerde yaşanıyordur. Yaşanıyor. Şüphem yok. Ya ama mesela e, hani Orhan Miroğlu da, Mehmet Metiner de hayatlarını sadece Kürtçe üzerine e, kurmuş değiller. Yani sanat, hani Kürtçe söyleyen sanatçı Şivan Perver Kürtçe yoksa Şivan yoktur neredeyse. Öyle diyebilirsiniz. Hı -hı. Anlatabildim mi evet, bilmiyorum. Evet. Tabii tabii. Ee, şimdi Şivan için şunu söylemek zorundayım. Bugün 16 Şubat. Bugün e, şey 16 Mart pardon. 16 Mart Halepçe'nin evet. yıl dönümü. E, Halepçe'nin e, dünyada tanınmasını sağlayan Halepçe'nin olduğunu dinleyicilerimiz herhalde biliyorlardır. Yani Saddam'ın e, Kürtlere kimyasal Silahlarla saldırdığı ve korkunç bir katliam yaratığı, yaptığı, bir kıyım yaptığı olaydır Halepçe. Evet, bir, evet. Bir beş bin kişinin yaklaşık evet. öldüğü, 10 bin kişinin de hastalandı, sakat, sakat kaldı. kaldığı. Ve 10 binlerce kişinin de mülteci durumuna düştüğü, kaçtığı. Evet, ee, 1988 Halepçe halepçe işte bu halepçeyi dünya nereden tanıdı daha doğrusu nerede insanların hafızasına kazındı eğer arşivinizde varsa bittikten sonra konuşmamızı rica etsem halepçeden hiç olmazsa bir kısa bölüm şivanın o halepçenin o, o, o inanılmaz ağıtını e, dinlemek lazım şimdi böyle bir insana hain demek hain damgasını bu kadar kolay yapıştırmak yani reva mıdır yani olur mu böyle bir şey evet bir, bir nokta kişisel tarihim açısından eklememe izin verin süreyi zorlamıyorsak programın akışını. Ee, şimdi ben ana dili Arapça olan biriyim biliyorsunuzdur. Ee, ama Kürtçe de bilirim. Ee, hiç abartısız. Hani e, basında Şivan'la ilgili bu tartışmalar yapılırken sık duyduğunuz bir söz var ya e, Kürtçeyi pek çok insana Şivan Kürtlere de Şivan sevdirdi derler ya evet. e, benim Kürtçeyi ee, sevmemde ve daha çok öğrenme isteği e, edinmemde tartışmasız birinci sırada Şivan e, belirleyici olmuştur, rol oynamıştır. Yani ben e, işte ortaokul, ilkokul, ortaokul yıllarında Mardin'deyken, sonrasında, lisedeyken özellikle ortaokulda ve lisede e, Şivan'ın e, sesinden o e, inanılmaz sesinden o Kürtçe türküleri dinledikçe e, benim hani e, yabancı dil öğretiminde kullanılan çağdaş yöntemler cümle öğretmekle dil öğretmek yöntemi var ya ben onu Şiva'nın şarkılarından edindim pek çok kalıbım dili ilerletmemi sağlayan pek çok kalıp e, Kürtçe kalıp Şiva'nın türkülerinden gelmiştir benim dilime şimdi e, e, biraz artık insaf e, gerekiyor bu böyle bir insan sizinle uyuşmadı diye ona e, hain damgasını vururken işte bu kötülüktür yani bu e, Şivanın bütün hikayesini Şivanla e, hikayesi kesişen pek çok insanı e, dünya insana dünyayı güvenilmez hale getirmektir sadece korku sadece ölüm e, endişesi değil yani güvensiz, güven duygusunu dünya Dünyayla ilişkisinde e, bu zemin kaymasını yaşamaktır. Evet. O duygu depremini yaşamaktır. O nedenle evet. hani biri nerede, diğeri nerede diye soranlar çıkabilir depremden hani bir insanların tehdit edilmesine gelen bir çizgi üzerinde kötülük kelimesini merkeze alarak bir Açıklama yapmaya çalışmak, bir yazı yazmaya çalışmak nasıl bir iştir diye sorulursa <gülüyor> e, gazeteye hepsini yazmak mümkün olmuyor. Sınırlı bir yer var. Hiç olmasa bu vesileyle de açıklamış evet, bu, olduğum ya, bir parça. Epey bir eksende <gülüyor> olduğu ortaya çıkıyor. E, çok teşekkürler burada bitiriyoruz ama bu konuyu önümüzdeki haftada sen buraya geldiğin zaman bizim dinleyici destek projesi özel yayınında da bu sefer dayanışma, iyilik ve dayanışma evet, üzerinden evet, sürdürmeyi evet. de umut ediyoruz. Çok hoş bir... Bir, te, bir tek istersen işaret verelim. Ee, bu hani kötülük kelimesi, bazı kelimeler günlük dilde çok sık kullandığımız fakat e, doğal olarak e, üzerinde çok fazla düşünmediğimiz kelimeler oluyor. E, ben dayanışma kelimesi için de aynı şeyi çok hissettim. E, pek çok insan da hissetmiştir tabii de. E, ve bunun Yine kötülük kavramına benzer bir düşünce tarihi serüvenini e, konu alan çok değerli bir kitap almıştım e, bu yaz Almanya'dayken, geçen yaz Almanya'dayken. E, dayanışma kelimesinin felsefe tarihindeki e, serüveni üzerine e, seninle dün telefonda konuşurken kötülüğü e, işleyelim dedik ya, birden hani bu destek kampanyası açısından hangisi uygun düşer hangi konu uygun düşer sorusuna hemen dayanışma diye cevap verdim. İlham kaynağım oydu. Evet süper olur. <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler Mithat. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olur inşallah. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. اچک گاستے وے لو نو وے لو نو وے لو نو وزیدہ قدیم کلو کاش خانن وزیدہ کتم سری ف جووان Vaze bir serkela, dile kudem jörbüm, disaj kemanu, kulanu derdan vereyim. Ağlıyorlu, lu, lu, lu, lu, be ubaran, her veregitim juduman, disa Gün tekgide ay katil sesler ki o ne vahb kedir kudavece serzarukane lezarukmane bir nefes bir ruh bi cane ağbrından ölüm Hey! ir ve kepalo genc jo ve ke agiri deş jo sal ku Evet Halepçe şivandan şivan terverden dinledik bir alıt bu ve daha uzundu ancak bu kadarını çalmaya el verdi zamanımız diye düşündük kestik özürleriz de bunun için ama oldukça etkileyici bir türkü oldun herhalde niyen herkesinde bir alıt olduğunu herkesinde kabul edeceğini sanıyoruz biraz önce sözü edilmişti 1988'de Halepçe kentinde Kürt kentinde Irak'ta o zamanki diktatör Saddam'ın e, kuvvetlerinin zehirli gazla, hardal gazı ve sinir gazlarıyla sal, yaptığı saldırıda 5 bin civarında insanın öldüğü ve yaklaşık 10 bin kişinin de sakat kaldığı, çeşitli hastalıklarla boğuşmakta olduğu yaşayanların da bir durum. Onun yıl dönümünde Kötülük üzerine konuşurken aklımıza gelen şeylerden biriydi. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete.com ve Açık Gazete 10'un devam ediyoruz. Türkiye'de olup bitenler nedir? Türkiye'de olup bitenler nedir? Güzel. Deniz Baykal'a taciz tebligadı gelmiş. Hmm, dün gelmediği belirtiliyordu evet. Ee, yok şu şekilde e, Deniz Baykal'ı Oda TV'den iklim bayraklarının taciz iddialarıyla ilgili mağdur sıfatıyla ifade vermeye sözlü olarak çağırmış savcılık. E, Deniz Baykal ifade vermeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmamış. Bilindiği gibi e, Baykal ve Kılıçdaroğlu milletvekili dokunulmazlıkları nedeniyle ifade vermeye zorun değil ama Gürsel Tekin'den de tanık sıfatıyla ifade vermesi Önünde bir çağrı yapılması bekleniyor. Onun öyle bir milletvekili dokunmazlığı durumu söz konusu değil. Henüz öyle bir durum var. Bakalım biz de takipçisi olacağız bunun. İfade verilecek mi? Dün de konuşmuştuk. Neden? Yani mağdur sıfatıyla çağrılıyor ama neden? Reddettiği konusunda veyahut bir tepki vermediği konusunda biraz şaşırmıştık. Bunun yanı sıra Türkiye'den haberlerden e, CHP ve bedelli askerlik tartışmaları var. E, Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bedel de olsun, bedelli veya bedelsiz e, askerlik konusunda bir yığılma var. Bunun giderilmesi için gerekeni yapılacağını söylemişti. Evet Evet. E, bu konuyla ilgili olarak dün e, şehit ve gazi aileleriyle bir araya Geliyor Kılıçdaroğlu ve burada bazı sorular soruluyor kendisine tepki de gösteriliyor. İşte örneğin e, özür diliyorum <gülüyor> e, bir soru geliyor e, Kılıçdaroğlu'na bu genel lafı çıkarırsanız. Bu kadar uzununu kaybeden kişilerin vebal ve günah kime ait olacak? Bedelli askerlikte kararlı mısınız? Bizler zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir anlayışına karşıyız. Siz bu şehitler ve gaziler sayesinde genel başkansınız, ziyaret ettiğiniz ve afsuzu verdiğiniz kişiler sayesinde değil. Şeklinde bir e, soru gelmiş. Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Kösteden. Evet. Kılıçdaroğlu önce bir şeye geçmiş. Savunmaya geçmiş. Ziyaret söz konusu olmadığını vesaire falan söylemiş. Hani e, sanki o ikisi birbiriyle bağlantılı konularmış gibi her şeyden önce. Onu bir kenara bırakalım ama sonrasında bedelli askerliğe ilişkin e, düşünceleri ve açıklaması çok ilginç. E, ben bir anlam veremedim. Bakalım verebilen olacak mı? Şöyle devam ediyor. Gelelim bir başka noktaya. Bedelli bedelsiz konusuna. Biz geliri düşük olan veya geliri olmayanların askerliklerinden bir bedel alınmasını asla söz konusu etmedik. Bu cümle yakıltıttığın devam edelim. Birken bir grup var. Adam evlenemiyor, işi var, doğru dürüst asılamıyor, iş yeri açamıyor, bekliyor ne zaman askere alınacak. Askere dalınmıyor de Biz dedik ki, durumu iyi olanlar para versin. Durumu iyi olmayanlar para vermesinler, ücretsiz gitsinler, bir an önce askerliklerini yapsınlar ve bitirsinler. <gülüyor> ee, Burada ben de anlamadım şimdi. Yani bedel. E Geliri olmayanların askerliklerinden bir bedel alınmasını. Yani askerlik e, parayla satın alınan bir hizmet olduğunu e, sanıyor. Sanıyorum yani en azından bu konuşmadan. Bu çıkıyor değil mi? E, evet. yani yedi kere falan okudum ben bunu şu ana kadar ve evet e, bende bir hata yoksa ki olabilir. Hani bu, bu da bir olasılık. E, gördüğüm kadarıyla evet bu anlam bu. Yorumsuz olarak belki hani böyle televizyonlarda falan yorumsuz olarak verilir. Belki öyle vermek lazım bilmiyorum. Sizin var mı bir yorumunuz bu konuda? Var ama söylemeyeceğim. Peki. Yani bizim durumumuz işte bu Frank Çeden çevirirsek yani Fransızlar ya da İngilizlerin, Amerikalıların söylediği bir kaya ile sert bir yer arasında kalmış gibi bir durumumuz var. Yani başbakanın radyoaktif şöyle, erimeyle tüp gaz patlaması ısın, karşılaştırılması bir tarafta e, <gülüyor> askerliğin ona, satın alınan bir hizmet e, olduğunun sanılması öteki tarafta o da muhalefet tarafından geliyor ve böyle arada kalmış bir halimiz var iyice pusluk. Ben şanslı değilim ama Bana mesela ayda çok, 17 lira falan mı para da vermişlerdi. Öyle bir şey vermişlerdi üstüne Evet verirler. Peki bu nedir şimdi? Peki bunu da geçelim yani. Şehit ailelerinin tepkisini de anlamadım çok iyi ama. Ben de anlamadım yani zaten hani orada işte ziyaret ve af sözü ve bedelli nasıl bir bağlantı kurulmuş onu da anlamadım da. Neyse bunu geçelim çünkü hakikaten herhangi bir anlam vermek mümkün değil Kılıçdaroğlu'nun cevabına. Kendisi de eminim daha sonra okuduysa eğer. Ya ben ne demişim diye düşünmüş olsa gerek. Bir cümle daha etmiş onu da yorumlayalım. Benim adım Kemal demiş. Kemal Kılıçdaroğlu. Ama tabii şeyden bağlamdan çıkartmayalım. E, Bond James pardon Kemal Kemal Kılıçdaroğlu demiş bir söz verdiysem o sözü sonuna kadar tutarım bana inanmanızı istiyorum demiş. Yani o zaman söz de burada e, müjdeleyelim isteyen bundan sonra askerlik hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Evet, diyebiliriz. Tamam. Eşitliği sağlayacağız bedelli ...konusunda demiş. Peki, onu da geçelim. Ee, Türkiye'den devam edelim yoksa... Türkiye'den evet, devam edelim İbrahim aslında. İbrahim ile ilgili olarak da bilgi tamam. verelim. Silah, e, silahlı saldırıya uğrayan şarkıcı İbrahim Tatlıses'in ...durumu ciddiyetini koruyor. ...doktorları tatlı sesin... ...yavaş yavaş uyandırılacağını... ...ancak hayati riskin... ...sürdüğünü açıklamış. On kişi, 110 kişinin ifadesi alınmış... ...İstanbul Emniyeti tarafından. Saldırıda kullanılan silahın... ...temiz olduğu diye de... ...bir açıklama geldi. Bunu da aklımı korumak için... O jargon o. Jargonu, hani temiz, daha önceki başka bir saldırıda kullanılmadan... Öyle anlamadım. demekmiş. Yani evet. bir silahın... ...böyle bir suikasta kullanılan silahın temiz olması... Yani temiz kelimesinin kullanımıyla ilgili de bir tereddüt yarattı bende bu jargon. Yani Japonya'da yaşayanlardan sonra canlanma yaratılabilir de kullanılıyor. Çok da şaşırmamak lazım belki buna. Hani bu var. Evet dil meselesi üzerinde duralım. Bir de şey Arınç'tan da ilginç bir açıklama gelmiş. Bugün son derece absürt bir ortamda yaşadığımızı kabul etmemiz lazım. Bütün sözlerin hepsi birbirinden. İlginç Aruncha ziyaretine gitmiş hükümet sözcüsü başkan başbakan yardımcısı Arınç. ve uyuyor rahatsız etme uyandırmayın dedim diyor İbrahim tatlı ses için ama bu uyumasın aslında doktorların öngördüğü ve kontrollü bir uyutma onun için bu sözün herhangi bir anlamı yok yani e nazik ki var bir davranış yani kolundan tutup şöyle hafif dürterek ya olur mu öyle şey? Evet. E, bu arada Türkiye'den haber vermeye devam edelim. Bir yandan da Türkiye'de e, devam eden bir e, hukuki açık durumu söz konusu. Bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı oldu yeni. E, 1973 doğumlu Serdar Güzel isimli vatandaşın, NTV MSNB'si'den aktarıyorum. 2006 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren ayım. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelerin yasaklanması ile ilgili üçüncü özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili beşinci adli yargılanma hakkı ile ilgili altıncı maddelerini ihlal ettiğine hükmetmiş ve ve e, ne olmuş Türkiye aynı karar gereği mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 48.500 avro maddi tazminat ödemeye mahkum edilmiş ilk defa olmuyor ilk defa olmuyor bu girişte son defa da olmayacak şeyi de hatırlatalım bu arada AKP hükümetinin Neredeyse e, iktidarı geldiğinden beri e, işkence, sıfır tolerans politikası denilen bir politika yürütüldüğü söyleniyor. Bu başvuru 2006 senesinden Serdar Güzel'in başvurusu. Onu da bir dipnot olarak koyalım. Bununla bağlantılı olabilecek bir başka haber. Dün e, Ahmet İnsel radikallik köşe yazısında da e, uzayan Ergenkon ve Balyoz davaları tutukluklarının da ahim e, kapsamında. Gündeme gelebileceğini yazmıştı. Ahmet Şık e, Silivri Cezaevinden bir mektup yazmış. E, o da niye içeride olmadığını, olduğunu bilmediğini e, söylemiş. E, Yazma çalıştığım kitapta bazı bir şeyler üzerine yazdım. Kötü bir kitap da olabilir diyor e, özetle. Ama e, hani sonuçta bunun üzerinden yargılanmadığımı ne? düşünüyorum. Velev ki yanılıyorum, kuşkularım yersiz, tespitlerim haksız ve yanlış. E, o zaman neden Ergenekoncu diye suçlanmam gerekiyor şeklinde e, bir serzenişte bulunmuş. Bunu da söyleyelim. Evet, devam edelim. Bu, bu bağlantılı haberleri birbiriyle. İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Profesör Doktor Mehmet da. 23 ay boyunca hastanede yattıktan sonra 11 Mart Cuma günü Silivri Cezaevi'ne naklettiren adli tıp raporunda ilginç ifadeler de yer almış. Golf, bowling, tenis oynayabilir ve dans edebilir demiş. Ama uzman doktor Koray Kaptanoğlu haber alı muayene etmediği gerekçesiyle şer koymuş oy çokluğuyla alınmış bir rapor. Ve merdiven ve yokuş çıkabileceğini saatte 6,5 kilometre hızda yürüyüş yapabileceğini vesaire vesaire söylemişler. Ama müvekkillerinin kalbinin birkaç defa durduğunu da belirten avukatları var. Hızır acil ambulansı monitör kayıtlarını da göstermişler. Evet, öte yandan bu genel olarak Türkiye'deki hukuk sistemi ile ilgili başka bir haber daha verebiliriz. E, DTP'nin 2008, e, DTP 2008 yılında düzenlemiş olduğu kapatılan DTP'nin 2008 yılında düzenlemiş olduğu bir oturma eylemine katılan 20 kişi onar ay hapis cezası almış anlamadım Evet. bunu da kavramakta biraz güçlük çekiyor oturdukları için onar ay hapis cezası benim almış benim koridorum gelmiş olabilir e, şöyle propaganda yapıldığı söyleniyor terör örgütü propagandası yapıldığı söyleniyor. E, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan beratına karar verilmiş. Terör örgütünün propagandasını yapmak suçundansa onaray hapis cezası verilmiş. Oturma elemine e, katılan 20 kişi. Daha iyi anladınız mı? Çok iyi kavradım. Geri geliyorum koridorda. Hep burada kalacağım artık. Stüdyo, stüdyodan çıkmayacağım. Bu arada de, balyoz darbe planıyla ilgili de internet sitelerine dün bir ses kaydı düşmüş. Beş askeri hukukçu kendi aralarında balyozu değerlendiriyormuş. Bu internet sitelerine ilk ses kayıtları düştüğünde olmaz öyle şey deniyordu. Ben de aralarındaydım. Ya nasıl oluyor kavrayamıyordum ama şimdi herkes artık normal karşılıyor. Kimse de yalanlamıyor zaten. Şimdi içlerinden bir isim de oldukça önemli diyor. Bu da Mehmet Baransu'nun haberi taraftan. Birinci ordu komutanlığı askeri savcısı Albay Bülent Münger birin, Balyoz darbe planını soruşturan savcı aslında ee, tarafta Balyoz planını hem sivil savcılara hem de savcı Albay Münger'e tutanakla teslim etmiş Münger de bunun üzerine soruşturma başlatmıştı Şimdi diyormuş ki Münger ses kaydında incelediği belgelerin kesinlikle darbe planına aittir. Sahte denen CD'ler de güncellenmiştir. Taraf e, ya yani taraf diyor e, gazete prensip gereği internet sitesine düşen ses kayıtlarını yayınlamıyor ama dün kendisine telefonla ulaştığımız Münger internete düşen ses kaydından haberi olduğunu birilerinin kendini dinlemiş olabileceğini söylemiş. Evet yani o da yalanlamamış. Ve şok edici bir ses kaydı. Bunlar kesinlikle darbe. Burada adamlar giderken, her komutan giderken neler yapılmış? Bilgisayar MEBCC sorumlusunu evinde bütün buradaki bilgileri evine aktarıyor. Asker hukukçu da yapma ya demiş. Ben size o Ballyos balyoz CD'lerini vereyim hiçbirisine yalan diyemiyorsunuz diyor Albay Münger konuşmada hepsi mesaj emirleri kara kuvvetleri komutanlığı emirleri yan planların bir yansıları yapılmış işin salaklığı ses kaydının tutulması zaten diye bitiyor bugünün bütünüyle e, ilginç konuşmalarından bir buket sunmamız da mümkün olabiliyor bu şekilde bir de son bir haberde belki gene tarafta günlerdir teaserını da yaptıkları bir şey vardı. Wikileaks'in Türkiye belgelerinin 2000 2010 dönemine ait 11 bin gizli Amerikan belgesinin diplomatlar arasındaki yazışmalarında tarafa verildiğini ve yarından itibaren yayına geçeceğini de Taraf Gazetesi bildiriyor. Kendisi işin ilginç tarafı da Julian Assange'den yani Wikileaks'ten gelmiş bu talep. Yani Wikileaks para talep etmemiş belgelerin çarpıtılmadan sansürlenmeden ama korunaksız insanlara zarar verilmesini de önleyerek yayınlanmasını istemişler. Ee, ve bir anlaşma imzalamışlar. 11.000 gizli Amerikan belgesini Fethullah Gülen'den Erdoğan'a, Ordudan Medya'ya, Hrant Dink cinayetinden Ergenekon'a, Balyoz'dan generaller arası sürtüşmelere kadar ve iş dünyasından gizli savaş pazarlıklarına kadar akla gelecek ve gelmeyecek her türlü konu var. Biz bunları taradık ve kronolojik olmayan bir sırayla da yayınlayacağız diyor. Wikileaks demişken şey de söyleyelim, Japonya'daki deprem konusunda uyarılar gelmiş. iki sene önceden TEPCO'ya ve bütün bu şirketlere bu olma depremde mahvolur diye. Bu konuşmalar da Wikileaks belgelerinde, Amerikalı diplomatların bilgisi dahilinde. Yani Wikileaks çok önemli bir hizmette görüyor diyebiliriz. Tahmin edilebilir şeylerin kanıtlanması açısından özellikle. Evet bu arada e, haber takipimizde yapalım haftalardır veriyoruz. E, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da neler oluyor e, çok az süremiz kaldı ama belki çok hızlıca evet. geçebiliriz. Libya'da Kaddafi'ye e, bağlı güçler ve isyancılar arasında çatışmalar devam ediyor. Maalesef e, burada isyancılar maalesef diyorum çünkü Kaddafi'nin ülke, tekrar ülkenin genelini ele geçirmesi durumunda e, çok ciddi bir katliam yaşanacağını tahmin etmek çok da zor değil. E, ...Ejdebiye kentine kadar ilerlemiş. Ejdebiye ve Brega kentleri yeniden Muammer Kaddafi güçlerinin eline geçti diye bir haber var. Evet, evet gözüken o ki e, Bingazi civarında bir... E... Evet, yani muhaliflerin elindeki Bingazi kenti yolu üzerindeki son engel olduğu söylüyor. Kaddafi'de ayaklanmayı kıracağız... 150 200 kişinin öldüğü küçük bir olay şeklinde söz etmiş. Evet. Sarkozy içinde delidir demiş. Severim arkadaşımdır ama delidir demiş. Ama Berlusconi içinde küstüm demiş. Evet. Çok evet ee, demiş. İşin ilginç tarafı e, tüm bu açıklamalar batılı liderlerin kendisi için yaptığı açıklamaların da böyle bir ayna yansıması gibi gözüküyor. Öyle çok da hani Kaddafi'ye dalga geçmeli mi? Yani. Evet, katı yani dalga geçilecek bir durum yok. Çok ciddi ve kanlı bir diktatör zaten kendisi. Evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de yalnız... bir. Bugün görüşmeler var e, bu hava sahasıyla ilgili ama bir ayak sürme durumu mevcut artık Kadafi bağlı güçlerin e, üstünlüğü ele geçirmesinden sonra. Özellikle Ruslar taş koyuyorlar, derinlemesine konular var diyorlar. Evet, şu ana kadar sadece Fransa... E, ve İngiltere'den e, çok ciddi baskı var. Diğer ülkelerin geri adım attığını söylemek mümkün. Bahreyn'de e, Suudi Arabistan liderliğindeki bin kişilik bir e, yabancı müdahale olmuştu. Bu devam ediyor. E, dün yine ülkede e, ilan edilen olan su hale... 3 ay süreyle olağanüstü hale evet. ilan edildi. Rağmen çatışmalar yaşandı. Evet, bir eylemciyle Bahreynli ve Suudi iki asker öldüğü haberleri de var. 200 kişi de yaralanmış ve e, hastanelerde anlat haberlere göre hep plastik mermi de olsa insanların başına ateş açıldığı için çok ciddi yaralanmalar oluyormuş. Evet. Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkı da bölünme artık yeter demek için önemli bir gösteri yapmışlar. Bir de El Cezire televizyonunda merkezi olan Katar'da da bugün bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor. Acaba El Cezire bu haberi veriyor mu? Merak ediyorum. İşte bu yüzden topluluk radyosu ve dayanışma. Evet, bağımsız olmak için muhakkak bağımsız olmak gerekiyor. Evet. Yani El Cezire'yi beğeniyoruz ama gene de... Katar'ı haber yapmadığı zaman beğenmiyoruz. Zaten. Beğenmiyoruz, evet. O yüzden de önümüzdeki cumartesi başlayacak olan dinleyici destek projesinin özel yayınında bu bağımsız radyonun, topluluk radyosunun ve her türlü çıkar grubundan ve sermayeden bağımsız olmanın önemini de vurgulamayı ümit ediyoruz. Kapatmadan bir de e, Kuzey Afrika ülkelerinin Avrupalı komşularıyla ilgi, ilgili bir haber verelim mi? Yani Fransa'da Marine Le Pen e, İtalya'nın ...bu göç konusuyla ilgili olarak gündeme gelen... ...Lampetuse Adası'na gitmiş... ...ve demiş ki burada... ...hani gün absürt söylemler ve demeçler üzerinden geçti gün... ...evet, bütünüyle öyleydi... ...bir tane daha verelim... ...bu arada şey, bu adaya ulaşmaya çalışan insanlar... ...böyle 30'ar 40'ar ...can veriyorlar... E ...Marine Lopin de bu konuyla ilgili konuşmuş... ...demiş ki... ...eğer biz yasa dışı, kanun dışı... ...artık nasıl da onlar... ...tırnak içinde söylüyorum ben... göçü özendirmeye devam edersek kaçak göçmenlerin Avrupa'ya ayak basmasına izin vermeye devam edersek daha kaç tanesi bu çılgın maceralara atılacak daha kaç tanesi hayatını kaybedecek şeklinde insani bir mesaj vermiş bunda. Evet önemli evet. belirtelim. Yani bugün başbakandan başlayıp Tokyo Belediye Başkanı'ndan Japonya Hükümet Sözcüsü'nden Marine Le e kadar inen Kaddafi'den de geçen ve yani. insan neredeyse her türlü siyasal angajmandan vazgeçirip nihilizme döre, doğru itebilecek. Konuşmalar zincirini yaptık. Hadi koridora kaçalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. açık gazete.